veya لكم O günlerde Allah'ın الله Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın ثم بعد izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın الله وخير هذه هذه izniyle, Allah'ın الله عليه izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın وكل Allah'ın izniyle, وكل izniyle, Allah'ın وكل Allah'ın في Allah'ın izniyle, Ebu Zekeriya Neveviye Rahimahullah'ın hadis terlemesi olan riyad Salihin adlı kitabını kaldığımız yerden okumaya içindeki Allahu u Teala'nın kitabından alınmış olan ayetleri ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden alınmış hadisleri anlamaya devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son ve Elif şu babında kalmıştık bâb-u vücûbil-in-qiyâd-il-hukm allah u Teala'nın hükümlerine boyun eğmenin allah Teala'nın hükümlerini yerine getirmenin vücûbu, vacip oluşu, farz oluşu babı. ve mâ men du'iye <gülüyor> ilâ Allah'ın hükmüne davet edildiği zaman Müslümanın bir kimsenin bu hükme karşılık nasıl icabet etmesi gerektiği babı. Yani Allah Teala'nın bir meseleyle alakalı bir hükmü var. İndirmiş olduğu bir ayeti var, yahut Resulü'nün o konuyla ilgili konuştuğu bir sünneti var, bir hadisi var. Buna davet olunan bir kimse, buna çağrılan bir kimse, nasıl bir tavır takılmalı? Nasıl yaklaşmalı? Ve umira ma'ruf ev Yahu kendisine emri bir ma'ruf yapıldığı zaman yani dinin onu ondan yapmasını istediği şey kendisine tebliğ edildiğinde yahu kendisine lehye <gülüyor> alil yapıldığında dinin yapmasını yasakladığı şey konusunda uyarıldığında kimse bu kimsenin takınması gereken tavır ne olmalı? Müellif Allah bu vakitte bizlere bunu anlatacak. Rahim Allah'ın daha önceden de ifade ettik, birçok defa da gördük, okuduk. Rahim Allah konuyla ilgili bu başlık konusuyla alakalı allah Teala'nın kitabından, Kur'an-ı Kerim'den ne yapmakta? Bizlere bazı ayetleri aktarmakta. Onları delil olarak bizlere zikretmekte. Burada zikrettiği bu ayet Nisa suresinde zikredilen allah Teala'nın Nisa suresinin 65. ayetinde zikrettiği ayet. Bu sürekli tekrarladığımız bir ayet hatırlarsanız. Allah Teala buyuruyor ki, "Fala wa Rabbi kelayu Buradaki "la" kelimesinin hatırlarsanız, yine daha önceki sohbetlerde derslerde <gülüyor> ifade etmiştik. Buradaki teekit bağından olduğunu söylemiştik. Yoksa Arapçılardan hani klasik herkesin bildiği "la" olumsuz, hayır manasında gelmediğini ifade etmiştik. Allah Teala kendi adana yemin ediyor ve yemin ederken. Rab kelimesini peygamberine izafe ediyor. Senin Rabbine yemin olsun ki diyor. Burada peygamber aleyhissalatü vesselam'a bir ne var? Teşrik var, bir değer verme var. Senin Rabbin. allah Teala peygamberine öyle hitap ediyor. Senin Rabbine yemin olsun. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ Onlar insanlar iman etmiş olamazlar. Ne zamana de? Hatta ne yaparlarsa iman <gülüyor> etmiş olurlar. Hatta يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ kendi aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem tayin etmedikleri sürece senin hükmüne başvurmadıkları sürece, senin sünnetine dönüp onu hakem olarak almadıkları sürece insanlar ne yapmış olmazlar? İman etmiş olmazlar. Bakın arkadaşlar bu kelam kime ait? Kimin sözü? Kimin kelamı? allah Teala'nın kelamı. Yani beşerden bir kimsenin değil. allah Teala bu kelamında, Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetinde kimi insanlar arasında hakem tayin ediyor? Evet. Resulü sallallahu aleyhi ve hakem tayin ediyor. Bu sebeple bizler defaatle söyledik, ehl Sünnet ve Cemaat alimleri ne derler? Mutlak itaat Allah'a ve evet, tamam. Resulüne olur. Mutlak itaat Allah'a ve Resulüne olur. Onun dışında kim gelirse gelsin, onun dışında kimin sözü olursa olsun, kimin hükmü olursa olsun, tartışmaya açıktır, hataya açıktır, doğru da olabilir, hatalı da olabilir. Bu sebeple allah Teala bizi öncelikle kendisine itaat etmekle, sonrasında da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem itaat etmekle ne yapmıştır? Mükerrel kılmıştır. Ama maalesef bugün öyle insanlar görüyoruz, öyle sözler işitiyoruz ki, hani derler ya, insanın kanı oluyor. Adam diyebiliyor ki benim şeycim hata etmez. Ona derse ben ona uyarım. Ona derse onun sözü doğrudur. Arkadaşlar bu hüküm, bu kimsenin diliyle söylediği peşinen vermiş olduğu hüküm, yeryüzünde sadece bir kişiye bahşedilmiş bir nimettir. Sözü doğru olan, sözü yanlış olmayan, kendisine mutlak itaat edilmesi gereken yeryüzünde bir kimse vardı. O da kimdi arkadaşlar? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdi. Kur'an-ı Kerim'in nasfıyla bunu biz ne yapıyoruz biliyoruz. Onun dışında kimsenin görüşüyle, kimsenin sözüyle ne yapılmaz? Dinin tümü alınır, dinin tümü bırakılmaz. O nedense doğrudur denmez. Bunu çok iyi bileceğiz. Eğer bu usulü iyi bilirseniz, bu kaideyi, bu kuralı çok iyi bilirseniz insanlara bunu davet ederseniz, öğretirseniz, insanlar artık apuk insanların kendilerini şeyh olarak iddia ettiklerini söyleyen kimselerin peşinden ne yapmadığını, gitmediğini görürsünüz. Çünkü biliyor ki, insanlar öğrenecek ve bilecek ki bu zat denilen bu şeyh denilen adam nedir? Beşerdir. Hata da edebilir. Doğruya, is doğruya isabet de edebilir. Yani sözü alınır da <gülüyor> terk edilir de. İmam Malik'in dediği gibi. Peki sözü neye göre alınır? Neye göre terk edilir? <gülüyor> ölçü ne? Bu konudaki ölçü ne? Kur'an ve Sünnet. Kur'an ve Sünnet'e bağlı olarak bir kimsenin sözü ya alınır, kabul edilir, doğru olursa, doğru felakki edilirse, doğru kabul edilirse, yahut reddedilir, Kur'an ve sünnete ters düşüyorsa. allah Teala bu sebeple diyor ki bizlere, Rabbinin adına yemin olsun ki iman etmiş olmazlar, aralarında çıkan anlaşmazlıkla seni hakem tayin etmedikleri sürece, müddetçe. Sadece hakem tayin etmek de yeterli değil arkadaşlar, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyiz. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجَنْ مِمَّا Ve onun vermiş olduğu hükümde hepislerinde gönüllerinde bir darlık, bir sıkıntı hissetmedikleri sürece ve seni hakem tayin etmedikleri sürece iman etmiş olmazlar. İkinci şart geldi. Hem hakem tayin etmeyecek, hem de gönül rızası kalpten Razi olarak ne yapılacak? Kabul edilecek onun verdiği hükümler. Ben zorla yapılmayacak. Dudak kenarıyla üfleyerek pişman e, e, hoşnutsuzluğu ifade ederek tamır takınılmayacak. Bazı insanlar var o da. İmarların eksikliğinden dolayı evet diyorsun tam ayağına atıyoruz ama böyle biri de bile bunu hali ...ne biliyor bazen bunu ifade edebiliyor. Bu da çok tehlikeli bir davranış. Ve yusallimû teslimâ. Ve tam anlamıyla senin verdiğin, Allah Resulü Aleyhisselatü verdiği ve gönlünleriyle razı olduğu o hükme tam anlamıyla teslim olacak. Var ki, insanlar ne yapmış olsun? iman etmiş olsunlar. Bir de teslimiyet olacak arkadaşlar. Sizler hatırlarsanız, kelime-i anlatırken, Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'a e iman etmenin Şarhini yaparken ne demiştik? Ona iman nasıl olur? Nasıl gerçekleşir? <Sessizine> Nedir onlar? Tasdikuhu <Sessizine> fîmâ akhbar. Aleyhissalâtu vesselâmın haber ver. Bir şeylerde onu ne yapacağız? <Sessizine> Tasdik edeceğiz. Evet. İmtisâluhû, imtisâlu mâ emar. Emrettiklerini yerine getireceğiz. Vâçtinâb-u mânehâ anhu. Vazgecarmış. Yasakladıkları şeyden de Peygamber'in yasakladığı her şeyden ne yapacağız? Şey çekeceğiz. El çekeriz, tekçeviriz. İşte peygamber e iman ediyor ve Allah'a nasıl tapdıysa o şekilde Allah'a nasıl ibadet ettiyse onun ibadet ettiği şekilde Allah'a ne yapacağız? Yani i̇badet edeceğiz. Bunları gerçekleştirirsek, peygamber'e iman etmiş oluruz Ama eşhalu an la ilāhi llāhu ve eşhalu anna muhammadan abduhu ve rasuluhu adam sabahten akşam kadar bunu diyor ama Peygamber Aleyhisselamın hamret verdiği kabir azabına iman etmiyor. İsa Aleyhisselam'ın gökten ineceğine Hı. iman etmiyor mesela. ya bir şey emretmiş, o emirleriyle böyle artık davali olmuş, pek böyle umurunda değil. ya bir şeyleri koymuş yasaklamış, bunu bunu bunu yapma demiş Aleyhisselatü Vesselam. Bunları niye söylemiş? Onun hem dünya hem ahiret saadeti için söylemiş. Orada değil. Yahut geçen haftaki derslerde de anlattığı gibi Mesul Hoca'nın allah Teala'ya ibadet ediyor, ama nasıl ibadet ediyor? Kendi hevasına, keyfine, zevkine göre ibadet ediyor. Umurunda değil. Peygamber aleyhissalatü vesselamın öyle yapıp yapmadığı. O konuda araştırmak bile istemiyor. Diyor ki ne var ki ben sonuçta allah Teala'ya ibadet ediyorum. Öyleyse allah Teala beni ona ibadet ediyorum diye ne yapmaz? Cezalandırmaz herhalde diyerek böyle bir zamla kapılıyor. Az sonra gelecek Şeyh Muhammed al asimin rahimahullah bidatlerle ilgili bahsederken bidatı savunan, bidatın içine düşen insanın Allah'ın dinine nasıl taahhüt ettiğini, Allah-u Teala'nın dinini, dinine nasıl dil uzattığını açıklayacak sonra Şeyh Sallallahu Aleyhi ve Seyyid ve Yani düşen insan, bidatı işleyen insan, diliyle söylemese bile haliyle aslında Allah-u Teala'nın dinine ne yapmaktadır? Ta'an etmektedir, dil uzatmaktadır. O, onun eksik olduğuna eksik olduğunu iddia etmektedir. Mesela Bunlar gelecek aslan. Meal-i İbrahimu vallahi bir ayet ediyor ki inma kana kavlül mukminina izâ du'û ilellâhi ve rasûlih yahkumu beynehum. Müminler kendi aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde hadi gel Allah'ın ve Resulünün sözüne bakalım denildiğinde müminlere müminlerin bu söz karşılığında tavrı ne olur Allah Teala bize bu tavrı öğretiyor bu ayet-i kerimede. Çünkü insanlar Görüş ayrılıklara düşebilir arkadaşlar. İbn Abbas da diyor ya sahabenin huzurunda Ben söylüyorum ki diyor Temettu Hacı. Ben söylüyorum ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle demiştir. Haccın hangisinin faziletli olduğu meselesiyle alakalı. Onlarda diyorlar ki bazıları Emîr Bekir ve böyle demiştir. İbn Abbas ne diyor diyor başınıza taş yağmasından korkarım ben de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle de diyorum. Siz de kalkmışsınız hala Ebu Bekir, Ömer böyle de yani benim Bu sözüme karşılık Ebu Bekir ve Ömer diyorsunuz. Hani İbn Abbas hadi bugün yani görse de insanları onlar Allah'ın Resulü'nün sünnetine davet edildiğinde ama bizim Efendi Hazretleri de böyle diyor. imamın da imamının da görüşü bu gibi. Özür ve bahanelerle insanların Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine karşı nasıl tavır takı takıldıkları görse acaba ne derdi? Öyle arkadaşlar? Allah kahve diyor ki işte müminler hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde onların sözleri, söyleyecekleri sözler ancak şu olur. Semi'na ve ata'na. Semi'na ve ata'na. İşittik ve itaz ettik. Yani bunun tartışması yok Arkadaşlar. Bunu, bunu kurcalayamazsınız. Bunu deşemezsiniz. Bununla bundan yani. Bu Siz bununla mükellefsiniz. Buradan kurtuluş yok. Kelime-i şehadeti getirdiyseniz, kelime-i şehadeti söylediyseniz Allah'ın hükmü karşısında, Resulünün hükmü karşısında artık yapacak bir şey yok. Yiyeceğiniz tek bir şey var. O da semihna ve ata'na. İşittik ve hitabet. humul <gülüyor> muhlihûn. Diyor ki Allah-u Teala peşinde işte felaha eren, kurtuluşa eren insanlar bu kimselerdir, bunlardır. Ama öyle insan kendini beğenirse, bazıları var böyle dudak yani. kıvırıyor, burun dikiyor. Kendini biraz böyle beğenip bir şey zanneden insanlar da var böyle. Yeryüzünde yani hani söylüyoruz ya midesinde dışkıyla yıza. Hepimiz öyleyiz değil mi arkadaşlar? Yani bizim en kaliteli, en kaliteli olanımız bile kendisini böyle zannedenimiz bile karnında neyle geziyor arkadaşlar? O dışkıyla geziyor. Evet. Allah'ın emri karşısında, Resulünün emri karşısında bazen ne alabiliyor? Bir başka açıdan da böyle kendini bir şey zannedebiliyor. Sen absın, kulsun. Allah'ın önünde kulsun sen. Günde beş defa suratını, yüzünü ne yapmalısın? Secdeye koymalısın. Evet. Saygı duyarak. Secdeye kapağını. İmam Aliye diyor ki, ve ahadis, Hurayra, ve hadis var. Az önceki, bir önceki babta anh'tan rivayet olunan ilk bununla diyor. O hadisi şerh etmiştik. Biz bu konuyla ilgili ilk hadisimize ve tek hadisimize geçelim. Yine anh rivayet ediyor. Diyor ki, لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ sallallahu aleyhi ve عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِللّٰهِ مَا ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Her şey ona aittir. Yani düşünün arkadaşlar, yeryüzündeki insanların zenginliği bir şey. Sekiz parsel araziye sahip adam nasıl yürüyor yeryüzünde değil mi? Böyle. Halbuki yani beş yıl sonra, 10 yıl sonra az sonra bu dünyadan ayrı olacak aciz. Akşam olunca kafasını yani asta koyup uyuyacak aciz. Vellahi mülkü sâmavati ve alâd. Vellahi ma'fi sâmavati ve alâd. Yüktüye yadı olan nefsi Allah it. Vayin tutdu ma'fi anfus ikum. İçinizde olanı dışa vursanız da, içinizde olanları dışa vursanız da, ayut تُخْفُوْ ya gizleseniz de, yuhasi bukum Allah bunlardan dolayı sizi hesabe çekecek diyor. Allah içinizdekilerden dolayı sizi hesabe çekecek. Ağır bir hüküm biz beşer, biz insanlık, biz Müslümanlar için. Sahabeler de bu ayeti duyunca zaten ağır geliyorlar. Diyor ki Ebu Hireyre, İşte ذَالِكَ عَلَىٰ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالَيْهِ Bu diyor sahabelere ağır geldi Yani bu ayet. Çünkü insanın aklından, içinden bir sürü şey geçiyor değil mi? Yani sen aslında dışta ayrı bir yaratıksın, ayrı bir varlıksın içinde ayrı bir şey. Şeytanın sana verdiği vesveseler, aklına gelen, yapmak istediğin böyle fikirler, bu her insanda olur. Hatta sahabe diyor ya, قَالُوا <gülüyor> Yani, içimizde öyle şeyler buluyoruz ki, aklımızdan öyle şeyler geçiyor ki, bunların olmamasını temenni ediyoruz. Aslında bunların böyle yanmış kül olmuş kömür olmasını istiyoruz yani bunlar bizde olmasın ama var yani hani mesela diyor ki olan tekelerle mu ya diyor bunu söyle yani bu içimizde geçenleri yani sahabeler diyor ki yani dilimize almıyoruz ama öyle aklımızda öyle şeyler geliyor ki diyor hani mesela salam zaaqe salih iman bu imanın bir belirtisidir İnsanın aklına bazı vesveselerin gelmesi. yani şeytan hani idrak basar rivayet olunuyor idrak basar yani diyor ki Yahudiler namazlarında vesvese hissetmiyor. Namazlarında bir vesvese yok onlarda. Ki, yapmasın yani şeytan harap olmuş bir kalbe ne vesvese versin ki? Bitmiş zaten kazanmış onu. Ama iman olan, imanın güçlü olduğu kalbe şeytan ne yapar? Vesvese verir. Aleyhisselatü Vesselam da böyle diyor. Yani bazen insan aklına gelebiliyor. Önemli olan bunu defetmek, Bunu söylememek, insanın ağzına <gülüyor> almaması bundan hemen ne yapması? Aleyhisselatü Vesselam rivayetlerde geldiği gibi eûz çekip Allah'a sığınması onu bir kenara bırakmasın. Tabii bu ayet sahabelere ağır geliyor. Allah-u Teala diyor ki, İçinizde olanları ister dışa vurun, ister açığa vurun, ister gizleyin. Allah bunlardan dolayı sizi hesaba çekecek. فَأَتَوْ رَسُولَ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الْرُكَمْ فَقَالُوا Aleyhisselatü <hâ> Vesselam'ın yanına geliyor. Ashab, hemen soracaklar. Yani çünkü onlar uhrevi saadetlerini isteyen, uhrevi mutluluğu isteyen insanlar. Bu konuyu açıklığa kavuşturmaları lazım. Ağır geldi. Allah'ın hesa huzurunda hesaba çekileceklerini duydular. Dizlerinin üstüne oturuyorlar. Takalu ey Resulullah, kulifna min el a'mal ma nutiq. As-salah ve cihat ve saviyam ve sadaka. Diyor ki ey Allah'ım. Namaz gibi, cihat gibi, Oruç gibi, sadaka gibi gücümüzün yettiği, güç etirebildiğimiz ameller var. Onlarla mükellef kılındık. Onlardan sorumluyuz. Bunlara bir sıkıntı yok yani. Namaz, Allah sana namazı emretti, namaz kılıyoruz. Cihadı emretti. Hatta onlardan bazıları o gün henüz daha yeni evlenmiş. Hanımını terk edip ne yapıyor cihada gidiyor. Yani hani gücümüzün yettiği dedikleri ameller bu tür ameller. Yani arkadaşım. Bugün biz zaten birisinin Yatanı terk edip sıcak, yatanı terk edip camiye gitme de üşendiği meseleler değil. Bunlar diyorlar ki yani bizim işitirebildiğimiz ameller. Fakat uzunet aleykâdîl-âye vâlâ nutîkuhâ. Ey Allah'ın Resulü sana böyle bir ayet indi. Buna, ita buna takatimiz yok, buna gücümüz yetmiyor. Yani yet yet yet yet yetmez. Yani i̇nsan düşünebiliyor musunuz? İçinde geçenleri nasıl zapt edebilsin? İçinde geçenlerden Allah'ın huzurunda nasıl ezebe Kâle böyle biraz mırıldanmasına karşılık Allah Resûlullah sallallahu nasıl cevap şey veriyor onlara bakın. Diyor ki sizlerden önce Yahudi ve Hristiyanların dediği gibi semînâ ve asaynâ işittik ve isyan ediyoruz demek istiyorsunuz diyor. Yani sizin bu sözünüz numara mı geliyor? Ey ashab! Sahabelerde diyorlar ki, Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Bel kulu semihna ve ata'na gufrâneke Rabbena ve Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, Deyin ki, Semihna ve ata'na, ve itaat ettik. Gufrânek. Ne demek gufrânek? Gizi bağışla. Günahlarımızı ört. Rabbena ve ileyke Rabbimiz günahlarımızı bağışla ve dönüş. varış sanadır. Öyle değil. Taksiratınızı böyle örtmeye çalış. Yani Allah'a sığının. Allah'a iltica edin. Kalu semi'na ve ata'na ve Sahabeler de hemen ki: ve ata'na ufranaka rabbena ve böyle demeye başlayınca bunu okumaya başlayıp, dilleriyle bunu tekrarlamaya başlayınca Allah-u Teala'nın hemen bu ayetten sonraki Bakara suresinin son ayetleri inmeye başlıyor hemen. Yani o sahabelere ağır gelen hüküm iptal oluyor, nesk oluyor. Sahabenin nedeni gibi. Hangi hüküm o? İçinizdekileri dışa vursanız da, açığa vursanız da, içinizde saklasanız da Allah bunlardan dolayısıyla hesaba çekecek ayeti. Bu ayetlerle nesk olacak şimdi. Yani o sahabelerin e, takatimizin yetmediği dediği şey Allah tarafından ne yapıyor şimdi? Kaldırıyor. Hangi ayetler iniyor? Şu ayetler iniyor. Âmenel rasûl bime unzile Âmenel rasûl bime unzile ileyhim en rabbi Allah-u Teala burada rasûlüne medh ediyor. Rasûl elçi Allah katından kendisine kendine indirilene ne yaptı indirilenlere? İman etti. Vel mu'minun Mü'minler de öyle ve ve ve Onlardan her biri Allah'a, kitaplarına, Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve Resullerine iman etti. La neferriqu min Onlar ne derler? Resullerin arasında bir ayrılma ne Yapmayız. Gitmez. Hepsine iman ederiz. <gülüyor> ve kalu ki onlar. Kim onlar? Bakın arkadaşlar, bu ayetler sahabelere iniyor. Bakaruz deller ki onlar, semiğne ve aitane, ufranek işittik ve itaat ettik. Ufranek, Rabbena ve ilayk Rabbimiz bizi başla dönüş sana döndürdüler. Falan mı falu? Zalik nesaha Allahü Teala diyor Teala sabi diyor ki, sahabeler bunu söyleyince, ufranek Rabbena ve ilayk Allah Teala bu ayet indirince akabinde ne oldu? İnsanların ister gizlilikleri, ister dışa vurdukları şeylerden dolayı hesaba çekilecek, çekilme hükmü iptal oldu diyor. İnzel Allahu Azza ve Celle ve sonra Allah Teala şu ayetini dedi. La yukellifullah nefsan illa usaha. Laha ma kasebat ve aleyha maktesebat. Allah Teala şu ayeti indirdi. anmadı. Allah insana, nefise kaldıramayacağı, taşıyamayacağı yükü ne yapmaz? Yüklemez. Yani bir insan bugün diyemez. Ya bu emir bugün benim için çok ağır. Eğer sen bu emirde, sana yönetilen o emirde, Allah'ın veya Resulünün emrinde bir ağırlık hissediyorsan problem nerede arkadaşlar? Sen de senin imanında. Normalde bunun sana ağır gelmemesi lazım. Eğer ağır geliyorsa sıkıntı senin imanın da yoksa sıkıntı o hükümde değil. Allah-u Teala söylemiş açıkçası. لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا Kişiyi ancak taşıyacağını ne amır? Yükü yükler. لا مَا كَسَمَدْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَمَدْ Yaptıkları her şey nefsin ya lehinedir ya da Aleyhi. aleyhinedir. Şimdi diyor ki sahabeler رَبَّنَا onlardaki لَا تُعَخِذْنَا اِنَّ سِيلَا اَوْ اَخْتَعْنَا Ey Rabbimiz Gayet un, unutursak veyahut hata edersek, hatayla yaparsak bizi ne yapma? Cezalandırma. Azabını gönderme. Biz bunu okuyoruz değil mi? Her akşam. Yatsızdan sonra kendimiz ne yapıyoruz? Yatmadan önce okuyoruz. رَبَّنَا لَا تُعَخِذْنَا اِنَّس۪ينَا اَوَخْطَعْنَا diyoruz. Okurken âmeler Resulü diyor. Bak da Resulü'nün bu şuna ayetlerinde. Allah sana ne diyor? "Kale <gülüyor> nam" Evet. Ne yapmayacağım diyor allah Teala sizi unuttuğunuz takdirde hata yaptığınız takdirde cezalandırmayacağım. Unutmak ve hata yaparak. Rabbena la tehmil aleyna isran kema hameltem an min kablina. Aynı şekilde bu duanı, duada ne diyoruz? Rabbimiz bizden önce hinlere yüklediğin o yükleri Zeytler. bizlerin üzerine yükleme. Onlara ağır olan o şeyleri bizlere ne yapma? Verme allah Teala diyor ki naam. Evet. Bu, bu duanızla ne yapıyorum? <gülüyor> <gülüyor> Rabbena ve la tuhammilla ma la taakatelena bi. Ey Rabbimiz taakatimizin olmadığı gücümüzün yetmediği şeyleri bizlere ne yapma? Yükleme. allah Teala bu duaya ne diyor? Kale <gülüyor> naam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Size gücünüzün, taakatinizin olmadığı şeyleri ne yapmıyorum? Ya, Bunun bir insan kalkıp da diyemez artık. Ya bu beş vakitte çok ağır oluyor yani. Artık böyle dünya şartları değişti. Sabah işe gidiyoruz. Bir koşuşturmaca. İşte günün bir saatinde Japonya'ya, bir saatinde Çin'e, bir saatinde mısıra mal gönderiyoruz. Bir kargaşada şu namazları üçe ikiye indirelim. Artık bizim buna gücümüz etmiyor. Yani, alma. Ya işte bir kadın. Ya işte uçağda da artık yani e, kadının çalışması lazım. Dışarıda bulunması lazım. E, artık başörtüsü, türban, e, şerdiyi, icap. E, yani Kaldıramadığımız büyük, Diyemez. Bir erkek ya şimdi yani ben de sakalım uzatamam. Sakadım, sakalım uzatırsam çevrem, etrafım, ticari ilişkilerim. Bunu ben kaldıramam. Bunu yükleyemem. Yükle, Allah bana yüklemez. Diyemez. Allah'ın Allah emrettiği her şey senin aslında taşıyabileceğin bir nedir? Aslında o yüktür. Ama imanında bir sıkıntı olduğu için, imanın zayıf olduğu için ne yapmıyor? Bu gibi şeyler sana hafif gelmiyor. Allah'a itaat etmede yarışa giremiyorsun. Mücadeleye baş koyamıyorsun. وَعْفُ anna, <gülüyor> Allah'ın bizleri ne yap? Affet. Bizleri affet. Diyor ki şey, Sâlel-i Hüseyin Râhîmü Allah'u ayet-i terşilerine. وَعْفُ <gülüyor> عَنَّا Bizleri affet. Emrettiğin farz olan şeyleri yerine getirmediğimizden dolayı affet. O konuda taksiratımız olduğundan dolayı affet. Vakfirlene <gülüyor> yasakladığı şeyleri çiğnediğimiz için o, onların sebebiyle işlediğimiz günahlarını yap, ört. Her bir kelimenin manası var. Vakfuanne <gülüyor> bizi affet. Vacip olan üzerimize fars kıldığın şeyleri yapmadığımızdan dolayı bizi ne yap? Affet. Va <gülüyor> işlediğimiz i̇şte günah yani emrettiğin yasakları çiğnediğimizden dolayı hep o günahlarımızı ört. Merhamne <gülüyor> bize rahmet et yani bizi sana itaat eden kullar kıl, kullardan eyle Allah sana kullarına merhamet etmesi budur arkadaşlar Allah sana eğer merhamet ettiyse sabah namazından önce kalkarsın merhametini çektiyse hoşur hoşur uyursun. öyle olmuştur hala sen sabah namazı kılmamışsındır. allah Teala'nın rahmet ettiğinin bir alameti de kulun Allah-u Teala'ya olan itaatten hırsının artması, azminin artmasıdır. Kur'an'a sarılın, Kur'an'ı okursun, ezberlemeye çalışırsın. Bu allah Teala'nın sana rahmet ettiğinin bir belirtisi, bir göstergesidir. Ante <gülüyor> mevlana, sen bizim mevlamızsın, velimizsin. فَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Bizleri, bizleri kafir kavme karşı, kafir toplumlara karşına yap, muzaffer eyle, bizlere masrını gönder, yardım eyle. سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُوا هَا لَا اِلٰهِ اللّٰهِ اَنْتَ اَسْتَافُرُ